Oh yeah. 디카스테 Kainat bugün 13 Şubat Cuma Yıl 2015 ay 2 gün 44 Kasım 98 1436 Hicri Rebiyu Lahiri 23 1430 Rumi Ocak 31 Fırtına soğuk Büyük saatte marif takvimi ...radio 94.9... ...açıkradio.com ve Açık Gazete... ...başladı Ömer Madre, ...Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan... ...ekiple birliktesiniz Emre Gümüşer de ...bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Johnny Mitchell'ın ünlü... ...I'm a Radio... ...You Turn Me On... ...adlı parçası ya da You Turn Me On... ...I'm a Radio diye de söyleyebiliriz... ...ve şehre... ...girerken... ...tepende kara bir bulutla girerken... ...seni sevecek olanın numarasını çevir... ...ben bir radyoyum... ...biraz belki bayat şeyler de çalıyor olabilirim ama... ...yaban çiçeği gibiyim... ...ormandan bir radyoyum diyordu... ...niye çaldık çünkü bugün hem radyo var günü... ...dünya radyo günü hem de... Eduardo Galeano'nun aynalarından Tesla'nın hikayesine bakabiliriz. Aynalar Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Tesla Nikolay Tesla her yerde radyoyu kendisinin icat ettiğini anlattı ama Nobel'i götüren Guglielmo Marconi oldu. Yıllar süren bir davanın ardından 1943 yılında Birleşik Devletler Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Tesla'nın patenti daha önce aldığını kabul etti. Ama Tesla'nın bundan haberi olmadı zira 5 aydan beri kendisi mezarında uyumaktaydı. Tesla sürekli olarak kendisinin bugün dünyanın şehirlerini aydınlatan Alternatif akım jeneratörünü icat ettiğini ama buluşunun ilk başta mahkumları elektrikli sandalyede kavurmak için kullanıldığını, bu yüzden de kötü bir üne sahip olduğunu söyledi. Tesla sürekli olarak hiç kablo kullanmadan bir ampulü 40 kilometre mesafeden yakabileceğini söyledi <gülüyor> ama bunu başardığında Colorado Springs enerji tesislerini havaya uçurdu ve halk onu sopayla kovaladı. Tesla sürekli olarak uzaktan kumanda edilen çelikten adamcıklar ve vücudun içinin fotoğrafını çeken ışınlar icat ettiğini söyledi. Ama ölmüş arkadaşı Mark Twain'le sohbet eden ve Mars'tan mesajlar alan bu sirk büyücüsünü çok az kişi ciddiye aldı. Tesla, New York'taki bir otelde öldüğünde cepleri kendisine 60 yıl önce Hırvatistan'dan getiren gemiden indiğindeki kadar bomboştu. Manyetik akım, ölçüm birimi ve 1 milyon volttan fazlasını üreten bobin, onun anısına bugün Tesla diye adlandırılıyor. AYNALAR Eduardo Galeano Çeviren Süleyman Doğru Sal Yayıncı Evet bugün Dünya Radyolar Günü 13 Dünya Radyo Günü 13 Şubat 2011'de aslında bundan 4 sene önce 3 Kasım'da bu UNESCO'nun 36. Genel Konferans'ında alınmış bir karar. Özellikle de ilk önce İspanya tarafından önerilmiş. 2008'de İspanya Radyo Akademisinden Jorge Alvarez Alvarez bir mektup yazmış UNESCO'ya. UNESCO Başkanı Koichiro Mamtsura'ya. Ve ondan sonrası böyle gelişmiş. Bir Dünya Radyo Günü'nü kutlamaktayız. Onunla ilgili şimdi birkaç şey yapacağız. Dünyadaki serüveni de 1920'de başlayan radyonun Türkiye'ye gelişi diğer teknolojiler kadar uzun sürmedi. Ve 7 yıl sonra sadece 6 Mayıs 1927'de İstanbul'daki Sirkeci Büyük Postane'den Eşref Şefik Bey'in Alo alo muhterem samin dinleyiciler yani burası İstanbul tersisel telefonu sözleriyle tanıştık radyoyla e, bunu da e, geçen hafta Ece Ulusun'la Mel Melik Demirel'in e, Habertürk Pazar'da yazdığı bir yazıdan da takip etmemiz mümkün <gülüyor> für die jungen wie für die alten immer Hallo hallo burası istanbul tesis telefonu 1200 metre tolu mevç 250 kilosekel şimdi akşam ders riyatımıza başlıyoruz agalo madame monsieur ici radio istanbul 1200 metre long 250 kilosekel nous commençons maintenant notre émission de ce soir Burası Türkiye Radyosu, uzun dalga, 1648 metre, 182. 27... Evet, böyle bir servenden bahsediyoruz işte. Bu sene Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle oldukça heyecan verici, zamanlar bekliyor olsa, ol, olsa gerek diye düşünüyorum radyoculuğu ve radyoyu. 13 Şubat Cuma günü, Dünya Radyolar günü. Bir de Tesla'nın bir lafı vardır, onu da hatırlatayım. Malumat, vuruşluk yapın. Şimdiki zaman onlara ait olabilir ama gelecek ki ben hep bunun için çalıştım, bana ait demiş Tesla. Biz hala bekliyoruz Tesla'ya ait olan gelecek, gelecek diye. Bakalım. Evet, tarihte bugün neler olmuş ona da hemen kısaca göz atalım. 1962'de bugün Eski Adalet Bakanı Hüseyin Avni Ö Göktürk ve Eski Çalışma Bakanı o zamanın Mümtaz Tarhan tutuklanmışlar. Türkiye'de tanınmış isimlerin büyükçe bir çoğunluğunun en az bir kere böyle bir mahkemelerden ve tutuklamalardan geçtiğini de gösteren ilginç bir örnek. Eski bakanların tutuklanması sebebi de ile ilgiliymiş aslında. Nasıl yani? Radyocuymuş onlar. Eski bakanlar devlet hazinesine ait dövizle radyo pili ithal etmişler. Hmm. Öyle bir iddia var. Sonra tahliye edilmişler. Davanın devamını bilmiyorum ama mahkum olmadılar. Radyopili ithal etmek demek yani şey kutu kutu radyopili ithal etmek değil mi? Bir iki pilden bahsetmiyoruz burada. Kamyon yani, kamyon. Kamyon kamyon. 2 Mart 1962'de tahliye edilmişler. O zamanlar radyopilleri kocamandı böyle. Bir dakika 1962'de tutuklanmışlar ve 2 Mart 1962'de tahliye mi edilmişler? Evet. Yani kaç gün oluyor? Bugün ayın 13'ü bir aydan kısa sürede ama belki e, o zaman o gün bakman lazım artık yılsa Şubat 29 çekiyorsa ha, o zaman daha, değişir tabi tabi evet. <gülüyor> daha uzun olabilir düşmek lazım pardon 1990'da 12 Eylül sonrasında görevlerinden alınan 1402'lik yani 1402 sayıda bir kanun vardı bütün öğretim üyeleri tasfiye edilmişti komünist ya da solcu ya da münafık ya da anarşist oldukları gerekçesiyle onlar işte görevlerine dönmek için üniversitelerine başvurmaya başlamışlar. 1990'da bugün ilk başvuruyu da profesör doktor Hüseyin Hatemin yapmış. Haberler bunlar. Şimdi radyo günleriyle ilgili olarak bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Harvard'daki ünlü Neiman Vakfı, Gazetecilik Vakfı Bizim yıllardan beri de Yayınlarını ve yazılarını da Takip ettiğimiz radyocu Efsanevi radyocu Amy Goodman'a Gene bir başka Efsanevi gazeteci I.F. Stone'un Ömür boyu çalışmaları dolayısıyla 2014 ödülünü verdi Ve şöyle dedi Amy Goodman Bir gazeteci ve bağımsız Bir ...bağımsız medyanın savunucusu olarak... ...Amy Goodman... ...IF Stone'un... Stone ...Eto'sunu... ...ahlakını ve anlayışını... ...temsil etmektedir. Kendini ticari baskılardan... ...soyutlayarak... ...özgür bir basın... ...için... ...özgür bir medya için büyük bir... ...mücadele verdi ve vermeye devam ediyor. Ve her zaman... ...onun yaptığı... ...habercilik gerçekleri taşımak ve iktidara götürmek için, gerçeklerin sadece iktidarda kalması için bir mücadele edecektir diyor. Amy Goodman e, bu, bu işte toplantıda yaptı konuşmada da müthiş bir onur olduğunu bunun Niman Vakfı'ndan aldığını Laura, Laura Poitras da aldı. Onu. Laura Poitras'ı da Hepsini biliyoruz. Şey, bu Edward, Edward Snowden'ın evet. yaptığı şeyleri filme alan ön önemli bir yazar ve sinemacı onunla beraber ben diyor Amy Goodman hem onunla beraber ödül almakın onuru hem de ben Pasifika radyodan geliyor. 1949'da bir savaş direnişçisi Luhel tarafından kurulmuş bir radyodan savaşa katılmayı reddettiği için, vicdani reddi olduğu için kamplarda bulunuyordu. Ve şirketlerin değil savaş tacirilerinin ondan kar eden şirketlerin değil, gazeteciler ve sanatçılar tarafından yapılan bir medya, bir radyonun korunması için çalışıyorum diyor ve KPFA diye bilinen zincirin ilk halkasını kuruyor ve onun kuranlardan George Gerber'ın da dediği gibi iletişim fakültesinden Pennsylvania'dan bir medyaya bizim şirketler tarafından hiçbir şey sö söylenecek, söyleyecek hiçbir şey olmayan ama satacak her şeyi olan şirketlerin medyasını dışında kalmak istiyoruz çocuklarımızı bunlara yetiştirmesini, bunların sözleriyle doğmasını, doğmasını kulaklarını istemiyoruz diyor. Ondan sonra da Pasifikanın çeşitli şehirlerde, New York'ta, Los Angeles'ta, Houston'da bir zincire dönüştüğünü anlatıyor, Amy Goodman. Ondan sonra da 1970'te de Houston'daki Texas'taki radyonun havaya, iki hafta içinde havaya uçuştu uçulduğunu ırkçılar tarafından, tarafından uçulduğunu, dinamit koyuyorlar vericiye Hı. ve paramparça ediyorlar istasyon tekrar kuruyor vericisini bir daha patlatıyorlar darmadağın ediyorlar ve tam da Arlo Guthrie Alice's Restaurant adıyla parçayı söylerken uçuruyorlar. Sonunda üçüncü defa tekrar istasyonlarını kurduğu zaman artık ülke çapında duyuluyor. PBS e, tekrar girmiş yayına Arlo'da Houston'a gelmiş ve eldesiz restoran şarkısını bitirmek için gelmiş. Ama diyor ki asıl e, Amy Goodman diyor ki asıl uçurmalarının sebebi de, radyonun ne kadar tehlikeli olduğunun farkında olmalarıydı diyor insanları kendileri adına konuşma imkanı e, verdikleri için diyor çünkü çok önemli ve birisini kendi hayatını anlattığı zaman ister bu bir Filistinli çocuk olsun ister İsrailli bir nine olsun ya da bir Iraklı amca Afganistan'da bir hala olsun bütün kafadaki kalıplar değişir diyor. Birdenbire fark edersin ki bütün o nefret gruplarını birbirine düşüren düşman yapan, biz ve onlar yapan bütün bu basma kalıp şeyleri, karikatürleri ortadan kaldırır diyor. Çünkü kendisi adına konuşuyordur. Onunla fikir olup olmamanın hiçbir önemi yok. Nereden geldiğini anlamaya başlarsın onların diyor. Ve o zaman da barışın yolu ilk adıma atılmış olur diyor medyanın dünyada en büyük güç olduğunu barış için anlarsınız o, o, ben buna inanıyorum demiş Amy Goodman çünkü e, işte bu insanların nereden hareket ettiğini nereden geldiklerini kendilerinin anlattığı zaman barışın barışa giden yolun tamamen açıldığı bir şeydir. Oysa şimdi bir savaş aracı olarak kullanılıyor. Buna da daima karşı durmak gerekir demiş Amy Günder. It is so important uh, that we in the press take on power. I originally come from Pacifica Radio, which was founded in 1949 by a war resistor named Blue Hill. When he came out of the detention camps, he was a conscientious objector. He said, there has to be a media outlet that is not run by corporations that profit from war, but run by journalists and artists. And that's how Pacifica was born. In 1949, the first station, KPFA. Um, as George Gerbner, the former late dean of the Annenberg School of Communications at the University of Pennsylvania said, We need a media that's not run by corporations that have nothing to tell and everything to sell that are raising our children today. And so Pacifica grew to five stations, mine in New York, BAI, Los Angeles, Houston. Fascinating, the Houston station, KPFT, in 1970, it went on the air, and within two weeks, it's the only radio station in the country that was blown up. It was blown up by the Ku Klux Klan. They strapped dynamite to the base of the transmitter, And um, and they blew it to Smithereens when the station got back on their feet, rebuilt their transmitter, the clan blew it up again. Oh, they blew up the station right in the middle of Orlo Guthrie singing Alice's restaurant. This song is called Alice's Restaurant. It's about Alice and the restaurant. But Alice's Restaurant is not the name of the restaurant. That's just the name of the song. And that's why I call the song Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's Restaurant. You can get anything you want at Alice's restaurant walk right in it's around the back just a half a mile from the railroad track and you can get anything you want at Alice's restaurant Now it all started two Thanksgivings ago, as on two years ago on Thanksgiving, when my friend and I went up to visit Alice at the restaurant. But Alice doesn't live in the restaurant. She lives in the church nearby the restaurant in the bell tower, where their husband Ray and Fochas a dog, and living in the bell tower like that, they got a lot of room downstairs where the pews used to be in. Having all that room, seeing as how they took out all the pews, they decided that they didn't have to take out their garbage for a long time. We got up there, we found all the garbage in there, and we decided it'd be a friendly gesture for us to take the garbage down to the city dump. So we took the half a ton of garbage, put it in the back of a red VW Microbus, took shovels and rakes and implements of destruction, and headed on toward the city dump. Well, we got there and there's a big sign and a chain across the dump saying closed on Thanksgiving and we had never heard of a dump closed on Thanksgiving before and with tears in our eyes we drove off into the sunset looking for another place to put the garbage. We didn't find one. Till we came to a side road, not the side of the side road, was another 15-foot cliff and at the bottom of the cliff was another pile of garbage and We decided that one big pile's better than two little piles, and rather than bring that one up, we decided to throw ours down. That's what we did. Drove back to the church, had a Thanksgiving dinner that couldn't be beat, went to sleep, and didn't get up until the next morning when we got a phone call from Officer Obi. He said, Kid, we found your name on an envelope at the bottom of a half a ton of garbage, and wanted to know if you had any information about it and I said yes sir officer O cannot tell a lie I put that envelope under that garbage <laughs> after speaking over for about 45 minutes on the telephone we finally arrived at the truth of the matter and said that we had to go down and pick up the garbage and also had to go down and speak to him at the police officer station so we got in the red. So finally, the third time, when they rebuilt their station, um, it became a national event. PBS was broadcasting it going back on the air, and Arlo came back to Houston to finish Alice's Restaurant. But I think the reason they blew it up is because of how dangerous Pacifica is, how dangerous independent media is, because it allows people to speak for themselves. And when you hear someone speaking from their own experience, whether it is a Palestinian child Or an Israeli grandmother, whether it is an uncle in Iraq, an aunt in Afghanistan, it challenges stereotypes, it just destroys the caricatures that fuel the hate groups. There's nothing more powerful than hearing someone speak for themselves. It's not that you agree with them, but you begin to understand where they're coming from. And that's the beginning of peace. I believe the media can be the greatest force for peace on earth. Instead, it is wielded as a weapon of war. And that has to be challenged. That has to change. Evet, Amy Goodman, Demokrasina Now! radyosunun ve uydu televizyonunun dünyanın binlerce şehrinde izlenen ve sabahları da her sabah, hafta içinde 5 gün Açık Radyo'da 6 ile 7 arasında yayın yapan radyonun kurucularından ve başında henüz bırakmadı devam ediyor büyük bir güçle devam ediyor ve Amerika'nın en değerli I have stone gazetecilik ödülünü alırken yaptığı konuşmadan bir bölüm dinlettik ve Arlo de ünlü şarkısını Alice's Restaurant'ın bir bölümünü de dinlettik. Yani her türlü nefret suçunu önlemek için diyor. En önemlisi bağımsız bir medyaya sahip olmak çünkü orada insanların kendilerini, kendi nereden geldiklerini, niçin hareket ettiklerini kendilerinden dinlerseniz bütün kafadaki biz ve onlar nefret düşüncesi de ortadan kalkar o karikatürler diyor. Ve yani birisini kendisi adına, kendisinin Hikayesini anlatırken dinleme kadar güçlü hiçbir şey yoktur. Bu da Barış'ın ilk adımıdır Diye Oysa tersine kullanılıyor bütün medya maalesef demiş. Bunun çok tipik bir örneğiyle de karşı karşıyayız. Elimizde bir başka ses var nefretle ilgili. Şimdi onu da size bunun üstüne vermek belki de anlamlı olabilir. Türkiye'deki en ciddi biz ve onlar çatışma durumu giderek devam ediyor ve şurada mesela Gaziantep'te valilik binasına yürümek isteyen esnafa yapılan bir müdahale var kalabalığa gaz sıkmakta tereddüt gösteren bir polis memuru amirlerini kızdırmış inanılmaz bir haber aslında bu evet. ve polis yakasından çekiştirilip yönlenmiş ensesini sıkmışlar bir polis bir başka polis amiri sıkıyor yani ve e Oğlum sıksana diye bir adlandırılan çok vahim bir durumda karşı karşıyayız. Sen misin gaz sıkmıyorsun diye vermiş bazı gazeteler manşetten. Şimdi onun sesine kulak verelim. de e, bu soruşturma başlatıldığını açıklamış inanılmaz görüntüler gerçekten Alın size işte, gelecekten manzara yani e, yeni yapılan Karataş Sanayi sitesinden dükkan alamadıkları iddiasıyla toplanan diye yazıyor El Cezire'nin internet sitesinde esnaf 400 kişi Şahinbey Belediyesi önünde eylem yapıyor eyleme geçmiş evet polisin biber gazıyla müdahale etme kararı üzerine elinde biber gazı tüpü bulunan bir polis memuru öne çıkmış ancak kalabalığa gaz sıkmakta çekingen, çekingen ve tereddütlü davranmış. Kendi maskesi yok. Karşıdaki insanlar tamamen hazırlıksız bir durumda. Her zaman öyle olur ya. Arkasındaki polisler aynı şekilde hazırlıksız bir durumda. Elde sadece tüp var. Ve sık diye bağırıyor arkasından amiri. Sık sık sık ulan sık diye evet, evet. Bu gerçekten çok vahim bir durum. Bunun mesela Mehmet Özdemir'den bir haber yorum var, zaman gazetesinde. Bunun bir adım sonrası da vur evet. lan vur olacak. Yine sıkılan sık diyebilir, elindeki tüp olmayabilir. En kötü tarafı da bu. Evet, yani çok önemli bir şey çünkü bunu da hiç şey böyle spekülatif bir şey olarak görmemek gerekiyor. Çünkü şey gündemde. Biraz sonra konuşma fırsatı da bulacağımızı umuyoruz yani iç güvenlik yasası diye adlandırılan müthiş yetkilerle donatan kolluk kuvvetlerini ve hukuk devletinin de iyiden iyiye temel ilkelerinin ayaklar altına alınacağı bir tasarı var. İki defa ertelendi. Önümüzdeki hafta meclise gelecek ve üstelik de bundan sonra ertelenmeyecek falan diyor evet. başbakan konuştu Davutoğlu bizzat her satırına ben baktım tartıştım Gayet, gayet iyidir diyor ama e, Mehmet Özdemir'in yorumu bir adım sonrası vurulan vur olacaktır diyor sen misin hakkını arayan şimdi lütfen polisin estirdiği şiddet dolu sahneleri yeniden gözümüzün önünden geçirelim aslında gaz tüpünü taşıyan memur esnafın çocuklar var uyarısını dikkate alıp müdahale etmek istememiş öyle bir uyarı gelmiş sadece slogan atarak yürüyenleri izliyor işte tam o sırada daha kıdemli bir polisle bir polis amiri çıkıp sahneye gaz tüpünü taşıyan memura yangına su sıkmayan itfaiye eri muamelesi çekiyor. Her ikisi de gözü dönmüş vaziyette görüyoruz yani fotoğraflarda da. Evet, evet zaman gadsin... nefret var yani ee, çeşitli gazetler. Mahşetindeki fotoğraf net bir şekilde almış o kareyi. Evet ikisi de gözü dönmüş sıklan sık diye bağırıyorlar. O da yetmiyor ensesinden tutukları gibi tokatlıya tokatlıya esnafın önüne sürüyorlar. Amir Gazcı polisin mahcup bir edayla sıktığı ilk gazı yeterli görmüyor, tekrar kışkırtıyor. O da şaşkınlık içinde sağa sola gaz sıkmaya başlıyor. Yani e, gezi olaylarından itibaren adeta emniyetin giyenleriyle oynandı diyor ve e, yani Ankara'da polisin zorla kelepçe taktı. Yılmaz koç yılmaz, tansiyon hastası imlemesine rağmen kelepçelendi, hastaneye götürlemeden cam verdi. Ama yani şimdi bugün memurunu sık ulan sık diye kışkırtan amirler o zaman vur ulan vur diye mi bağıracak bilmiyoruz. Ama endişelenmek için çok sebebimiz var diyorlar. Şimdi bir ara verelim. Arkasından da İstanbul Barosu avukatlarından Ümit Altaş konuşacağız. 3-4 dakika boyunca işte bu iç güvenlik yasa tasarısı ve avukatların Çağlayan adliyesi önünde gerçekleştirdikleri adalet nöbeti ve geleceğe ilişkin bizi nelerin bekliyor olabileceği konusunda da ufak bir görüşmemiz olacak. Açık Gazete Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de sunumunu yaptığımız gibi Ümit Altaş konuşacağız şimdi. İç güvenlik yasa tasarısı ve ona karşı Çağlayan'da başlatılan adalet nöbeti ve gelecekte neler oluyor diye. Ee, günaydın Ümit Bey. Günaydın. Günaydın merhaba. Günaydın. Evet bize biraz iç güvenlik yasa tasarısı hakkında bilgi verir misiniz? Bahri Be Bayram Belen'le konuşma fırsatımız oldu hafta başında bir de haftayı kapatırken ikinci defa ertelendiği. ...ertelenen bu tasarı... ...neler getirir, neler götürür... ...kısaca bize bilgilendirir misiniz? Aa, elbette... Ee, ...ilk önce... E, ...biraz kara kalem mecburen çalışacağız... ...çünkü ilk önce adını koymak lazım ki... E, ...bu bir felaket yasası... E, ...abartarak söylemiyorum... ...çünkü... E, ...çok yeni düzenlemeler getiriliyor... ...ve kamuoyunda da kısmen yanlış tartışıyor... ...bunların başında... E, ...yüz kapatma e, olayı geliyor... Eskiden yüz kapatma sadece terörle mücadele kanunu kapsamında yani onunla ilişkilendirilecek olaylarda geçerliyken artık bir internet yasasını e, protesto için sokağa çıkan e, kişiler bile kısmen yüzünü kapattığında 2 yıl 6 aydan başlayıp 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. Yani her türlü toplumsal olayda. ...kısmen men yüzünüzü kapattığınız vakit... ...artık yeni bir hapis cezası geliyor. Yani yok şunu sorabilir miyim? Ee, böyle i̇nternet elimindeyiz evet. Polis bir anda... ...bir sebepten ötürü gaz sıkmaya başladı ve... ...kış ayları benim de atkım var ve atkımı... ...suratıma çektim gazdan etkilenmemek için. Bu durumda aynı şey söylediklerinizin... içerisine giriyor mu? E, tabii ki. Yani burada tamamen siz... E, ...oradaki hakimin değerlendirmesine... ...polisin değerlendirmesine kalmışsınız. Ama kanunen size 2 yıl 6 aydan... ...başlayıp 4 yıla kadar ceza verebilir. 4 yıla kadar evet... Ee, bir diğer uygulaması ise tabii ki polisin silah kullanma yetkisi. Polisin silah kullanma yetkisi e, eskiden sadece meşru müdafaa durumlarıyla e, sınırlıydı. Buna rağmen e, yine de e, takip ettiğimiz kadarıyla da sizler de e, gördünüz ki çok fazla kişi polis tarafından öldürüldü. Şimdi çok net tanımlarla beraber polisin silah kullanma yetkisi artırılıyor. Yani muğlak ifadeler kullanan, bereleyici, boğucu, zehirleyici e, gibi maddeler taşıyan, yani bunlarla beraber polise saldıran veya teşebbüs eden. Buradaki en önemli kavram teşebbüs evet. etme kavramı. Yani siz herhangi bir şekilde icraî faaliyete geçmemek, net ifadeyle söyleyeyim, atıp saldırma bir fiilin gerçekleşmesi önemli değil. Cebinde bilye vardı, atacaktı. ...üzerinden giden bir silah kullanma yetkisine sahip olabiliyor. Yani şöyle e, hemen kısaca söyleyeyim. Dün e, televizyona yansıyan sık olan sık e, diye başlayan olayda polis şunu söyleyebilirdi. Oradaki göstericilerden bir tanesi bana taş atacaktı. Bundan dolayı silahıma davrandım deme hakkına sahip oluyor bu kanun geçtiği. Evet biraz önce de biz de kapsamaya çalıştık ve aynı şekilde yani... Bundan sonra vur vurda vur da diyebileceği konusunda <gülüyor> evet, ciddi tereddütlerimiz var. Spekülasyon yapma pahasına bunu söylemek gerekiyor herhalde. Evet yani zaten bu tasarının en dehşet verici yönü bütün toplum, yani özellikle toplantı gösteri yürüyüş haklarında vatandaşın ciddi tereddütlere sahip olması. Yani polisin keyfiyetine kalmış durumda. Polis silah kullanabilirdi, kullanmayabilirdi. Kullandığı vakit bu artık kanuna aykırı bir durum değil. Bir diğer uygulaması ise e, toplumda çokça tartışılan bir boyalı su kavramı. Şimdi boyalı su kavramının gerekçesinde, evet eskiden de kullanılıyordu, kanunda yeri yoktu. Bu bir anlamda bunun da itirafıdır, yani hukuka uygun olmayan bir şekilde yıllardır boyalı su kullanıyor. Fakat bu boyalı su, daha öncekilerinden daha farklı bir boyalı su. Bunu nereden çıkarıyorsunuz derseniz eğer, kanunun gerekçesinde, Toplumsal olaylarda kişileri tespit etmek zor oluyor. Bundan dolayı boyalı su kullanacağız. Yani bunun e, açıklaması şu, üzerinizden çıkmayacak, belli süreli üzerinizden çıkmayacak bir boyalı su kullanılacak. Toplumsal olaylarda bu kullanıldıktan sonra her toplumsal olayda değişen renklerle beraber eğer ki üzerinde bir boya varsa polis sizi gördüğü yerde artık savcı e, kararına da gerek olmaksızın gözaltına alabildiğinden dolayı Hemen sizi alıp 48 saat boyunca gözaltında tutabilecek. Evet. Şimdi e, tabii ki bu bütün bunların dışında yine kamuoyunda sıkça tartışılan süper vali e, süper hakim e, bunlar zaten e, bir hafta boyunca sıkça tartışıldı. Fakat biraz da e, bu kanunda tartışılmayan kısımlar var ki e, bunlar da çok tehlikeli olan şeyler. Bunlardan bir tanesi polisin e, savcı kararı olmadan gözaltı yapabilme Yetkisi içerisine giren bir kavram var Bu da fuhuş Yani kızlı erkekli kalma diye Adlandırılan ve iktidar tarafından çok eleştirilen durum Polis tarafından bir fuhuş olarak nitelendirilip Evde baskın yapılıp Gözaltına alınabilirsiniz ve 48 saat Boyunca savcı kararı olmadan Gözaltında tutulabilirsiniz Yine çok ilginç bir Düzenleme yine toplumda Bu toplumsal gösteri yürüyüşleriyle ilgili olarak tartışmanın arkasında Kalan bir şey bu taslakla beraber e, vatandaşlığa kabul, özellikle yabancı vatandaşlar, Türk vatandaşlığına başvururken belirli şartlar vardı. Bunlar kamu düzenli ve milli güvenliğe aykırı hareket etmemek gibi muğlak kavramlardı. Bakın daha yeni bir muğlak kavram ekleniyor. Genel ahlaka aykırı davranmama. Öyle Şimdi, mi? Genel ahlak kavramı tekrar burada da karşımıza geliyor, öyle evet, mi? Evet, evet. Artık e, bir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuran yabancıların ahlaka aykırı davranmamış olması gerekiyor. E, tabii ki bunun dışında yine e, düzenlemede çokça tartışılmayan biraz arka planda kalan e, polis istediği vakit gelip evde ifadenizi alabilme durumu. Bu toplumu kriminalize etme durumudur. Yani çok basit bir suçlama nedeniyle e, polis ifade Almaya evinize gelebilir. Düşünsenize evinize 20-30 tane polis geliyor, evinize giriyor ve evinizde ifadenizi alıyor. Bu ciddi tehlikeli bir durumdur. Savcı da ee, beraber mi yapıyor bunu yoksa Hayır, hayır. Hayır, savcıya gerek yok. Polis gelip kendi ifadesini alabiliyor. Burada herhangi bir düzenleme yok. Şimdi bu alt komisyonda çokça tartışıldı ve üst komisyondan çıkan metinde bir ibare eklendi. Vatandaşa isteyip istemediği sorulacak. Şu sorunun altını çizmek gerekir. Ee, evet hangi vatandaş polis ben geliyorum dediği andan itibaren zaten bu kadar büyük bir güce bu kadar büyük bir yetkiye dayalı bir teşkilat karşısında gelmeyin diyebilme gücüne sahip olacak. Şimdi böyle bir keyfiyet bırakılmaması gereken alanlardan bir tanesi. Bir de çok e, biraz böyle masumane duran bir düzenleme gibi duruyor ama üzerine de düşünmek gerekiyor. Yine tartışılmayan şeylerden bir tanesi Muhtarlara verilen e, nikah yetkisi Yani e, Kimsenin karşı koymadığı şah koymadığı bir şey Fakat tekrar e, şunu düşünmek gerekiyor Özellikle polisin Fuhuş altında Doğrudan gözaltı yapabilme Savcı kararı olmadan yetkisiyle beraber Mahallede de özellikle Muhtarların e, Yine kızla erkekli kavramı Üzerinden çıkıp ciddi bir sosyal Baskı kurabilme durumu da olabilir Bunların üzerine bir bütün olarak hepsini düşünmek gerekiyor. Bu kanun e, 24 tane e, taslak, 24 tane ayrı kanunda düzenleme yapıyor. Ciddi bir külliyet olmuş durumda. Bazı Hı. kavramları tartışırken ne yazık ki bu kavramlar da onun arkasında kalıyor. Evet, 24 ayrı kanunda düzenleme, evet. yani belki de Türkiye hukuk Hı. tarihinin en kapsamlı sistematik düzenlemelerinden biri oluyor anlaşılan. Evet. Bir şey daha yani sormak şöyle, istiyorum. Evet, buyurun. E, e, peki, e, Başbakan Davutoğlu e, bu konuda şunu söylemişti. E, yani bunu virgülüne kadar okudum ben. E, ve Hatta bizzat İçişleri Bakanlığı'na da kendim gittim ve takip ettim. E, beğenmediğimiz, itiraz ettiğimiz noktaları da geri aldırdım. Ehalen söylüyorum. Ama tümüyle virgülüne kadar arkasındayım şeklinde bir şey konuşmuştu. Buna ne diyeceğiz? Ee, şimdi birincisi özellikle söylediği bunun e, bütün e, Avrupa Birliği ül üyesi ülkelerde olduğuna dair tespitleri gerçeği yansıtmıyor. Özgürlükçü Demokrat Avukatlar e, buna ilişkin bir çalışma yapıyor. 2-3 gün içerisinde de aslında buradaki tek tek maddelerin hiçbirinin karşılığının olmadığı ve özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından buradaki geçen ifadelerin hepsinin insan hak ihlalleri olarak nitelendirilene dair örnek kararlar sunulacak. Burada bir gerçeklik yok. İkincisi e, alt komisyon ve üst komisyondaki tartışmalara baktığımızda e, ısrarlı bir şekilde ilk çıktığı haliyle özellikle iktidar milletvekillerinin ısrarcı olduğunu görüyoruz. Yani e, ilk çıktığı halinden sonra kadar çok ciddi bir değişiklik yok. Çok ufak değişiklikler bunlar da muhalefetin çok ciddi baskısı nedeniyle. Evet çok yani şey Davutoğlu şey de söylemiş yani e, Kılıçdaroğlu'nun bu paketten ne kadar haberdar olduğumuzu soruyor. Ben bu paketin her bir cümlesinin yazılımında bulundum. Her bir virgülünü biliyorum. O paket bize sunulduğu gibi tümüyle geçmedi. Düzenlemelerin hepsini tek tek ele aldık şeklinde konuşmuş ki bu büyük bir ölçüde bu hukuk dışılığı çok ciddi olarak tartışılan bu kanuna sahip çıkmakta olduğunu gösteriyor. Bu da daha, daha vahim hale getirir mi acaba durumu? Evet e, ama evet tabii ki vahim hale getirir. Zaten kendisi Davutoğlu'nun bu söylemine gerek kalmadan taslağı okuduğunuzda yeteri kadar zaten bir vehamet içerisine düşüyorsunuz. Fakat şunu vurgulamak gerekir. Bakın bu tür e, taslaklar bu kadar e, ciddi kapsamlı temel hak ve özgürlükle ilgilendiren e, yasa e, tasarıları Anayasa Komisyonu'na gönderilmesi gerekiyor. Bu bir şarttır. E, fakat e, İçişleri Komisyonu'nda görüşülürken e, iktidar milletvekilleri ısrarla bunun Anayasa Komisyonu'na gönderilmemesi için elinden geleni yaptılar. E, şimdi doğal olarak da e, ilk çıktığı haliyle iktidar milletvekilleri bunun sonuna kadar e, komisyondan geçmesi ve değişmeden geçmesi için elinden geleni yaptılar. Bakın ben sadece iki tane şeyin altını çizerek söyleyeyim. E, komisyonda değişen İki tane şey var sadece bir tanesi polis arama e, yetkisiyle ilgili olan polis istediği kişi durdurabilir arayabilir aracına geleceğini arayabilir şeklindeki ifadeye sadece şöyle bir şey kondu polis arama e, yaparken arama kararına ilişkin yazılı belgeyi vatandaşa gö gösterir. Bakın bu yazılı hmm. belgenin altında e, savcı veya hakim imzası yok polis amelinin imzası var hmm. yapılan değişiklik bu. İkincisi ise diğer yapılan değişikliği söyleyeyim o değişiklikte. Polis evinize gelir arama e, şey, e, size ifadenizi evinizde alabilir. E, siz istemezseniz gelmez. 120 maddeye üzerine çıkan ve 24 ayrı kanunda değişik yapan bu tarzta e, temel hak ve özgürlüklerle ilgili sadece bu değişiklikler var. Yani bunların dışında başka bir değişiklik olmadı. Buna rağmen. Davutoğlu'nun nasıl tıkıptığı, yani biz değişiklikler yaptık, tek tek okuduk veya şey ifadesini anlayamıyorum. 2-3 tane gerekçe söyleyeyim izninizle. Ee, bakın çok acemice hazırlanmış bir yasa taslağıyla karşı karşıyayız. Polis kullanma yetkisi genişletiliyor. Gerekçesinde şöyle geçiyor. Eskiden ifadeler çok muğlaktı. Polisler soruşturmaya uğruyordu ...ve mağdur oluyordu... ...bakın bu kanunun gerekçesi... ...benim uydurduğum herhangi bir şey değil... ...polislerin mağduriyetini... Fark... ...önlemeye evet. yönelik yani... ...aynen polislerin mağduriyetini önlemek için... ...toplantı gösteri yürüyüş hakkınız... ...kıslanıyor... ...başka bir gerekçesini söyleyeyim... E, ...eskiden istihbarat dinleme dediğimiz... ...herkesin dinlenebildiği... ...telefonların dinlenebildiği durumlar... ...24 saati... ...yani amirinin e, yazılı emriyle beraber... ...24 saat boyunca telefonunuz dinleniyor... Ondan sonra da o ildeki hakimin onayına sunuluyordu. Deniyor ki 24 saati 48 saate çıkarıyoruz. Sizce gerekçesi ne olabilir? Gerekçesi şu. Biz 24 saat olduğunda Cuma günü aldığımızı Cumartesi gününe geliyor. Hafta sonra geliyor. Hakime ulaşmakta zorluk çekiyoruz. Bunun için 48 saate çıkardık. Yani Cuma da alsak Pazartesi hakimin onayına sunmuş olacağız. Şimdi böyle bir gerekçe olabilir mi? Şimdi çok üzerine çalışılmış... Avrupa Birliği normlarıyla uyumlu olduğunu söylenen. Başka bir şeyi söyleyeyim. Neden tek hakime bunu düzenliyorsun? Neden Türkiye'deki tüm dinlemeleri tek hakim yapacak dediğiniz vakit, onda gerekçesi şu. Etkinlik sağlamak, gizlilik sağlamak ve hız sağlamak. Üç tane kavram var. Şimdi bakın, siz gizliliği şu şekilde sağlıyorsunuz. Diyorsunuz ki, Türkiye'deki ben her ildeki hakimi bununla ilgili görevli kılarsam gizliliği sağlayamam. Şimdi bakın yargıdaki bir hakime güvenmiyorsunuz. Onun için de diyorsunuz ki ben tek bir kişi belirleyeyim ve bütün yetkileri ona verip. Şimdi bunun Avrupa Birliği ülkesi normlarıyla çağdaş normları nasıl bir alakası oluyor? Daha vahim şu bir ülkenin başmakanı bu kadar kötü gerekçelerle yazılmış bir yasa tasarını ben her maddesini okudum diyorsa ve müdahale etmiyorsa... Bu ciddi olarak e, en azından bizi daha vahim bir tabloya götürecek demek için için sordum Gerek zaten. Şey dediniz, e, te, tek hakime bırakılması bütün dinlemelerin ülke çapında hangi üç gerekçeydi? Bir kez daha onları söyler misiniz Tekrar onu söyleyeyim. Gizlilik, e, yani gizliliği sağlamak. Çünkü e, diğer hakimlerde mesela şöyle eski uygulamayı söyleyeyim Sivas'ta dinleme yapılıyorsa Sivas'ta bir kişi Sivas'taki ağır ceza hakimine gidiyordu. Şimdi Sivas'ta veya Malatya'da dinlendiği zaman Malatya ağır ceza hakimine gitmesini, çünkü Türkiye'de yüzün üzerinde ağır ceza hakimi olduğu düşünün. Doğal olarak biz burada gizliliği sağlayamıyoruz. İstihbarat dinlemeleri kimin yapıldığı, kim tarafından yapıldığı belli oluyor. Onun için tek bir hakim görevlendiriyoruz Ankara'da. Böylece gizliliği sağlayacağız. Yani yargıdan kaçırılmaya çalışılan, ...ve yargıdan gizlenmeye çalışan... ...bir istihbari dinlemeyle karşı karşıyayız. Evet. İkincisi neydi? Yargıdan kaçınmış. İkincisi hız. hız yani... He. ...etkinlik. Mümkün olduğu kadar... ...hızlı ve etkin karar alabilme. Üçüncüsü de zaten yine... tek Erahikim ile beraber... ...bakıldığı zaman da kamu düzeni... ...denen her şey karşımıza çıktığı gibi... ...burada da çıkıyor. Evet ama... ...yani binlerce olduğu ifade edilen... E kararları incelemekte çok zorluk çeken hakimlerin bir tek hakime bu, bütün bunların verilmesi de hızı nasıl sağlayacak o da gerçekten e, çok düşündürücü bir olsun. Onay bürosuna dönüşecek kapı teslim gibi düşün. Sadece gelen şeylerin altına ne yazık ki mühür basıp gönderecek. Ama hmm. bir şekilde şunu altını çiz, altını çizmek gerekiyor. Bu şekilde de iktidar kendi güvenliğini sağlamış olacak. Bu taslağın en öne çıkan bütün düzenlemelerinde gözüken şey o. Evet, bir güvenlik paketi bu. O tartışmasız bir şey. Ama iktidarın kendi güvenliğini sağlama paketi. Evet. Peki, çok daha bir dakika ancak daha konuşabileceğiz. Şeyi de soralım, bu adalet nöbeti gerçekleştirildi. Oldukça geniş kapsamlı olduğunu da videolardan ve internet üzerinden de gördük televizyonlarda da. Ee, ama önümüzdeki hafta devam e, bu me meclise geleceğini e, bizzat başbakan da ısrarla üstüne basarak söyledi. Geçeceğini. E, bir Buna karşı bir muhalefet bloku, bir demokrasi tırnak içinde, demokrasi cephesi e, gibi bir kuruluş durumu var mı? Bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin gördüğü en vahim polis devletine yönelik e, tasarlardan biri belki de birincisi olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşı bir direniş, muhalefet nasıl düşünülüyor? Şimdi e, pazartesi günü tüm Türkiye'de e, avukatlar Ankara'da buluşuyor ve saat 1'de Ankara Adliyesi önünden meclise yürüyeceğiz. E, onun dışında da meclise görüşüldüğü e, süre boyunca sosyal medya üzerinden e, milletvekillerine bir teker teker, teker e, bu tasarıya neden oy vermemesi gerektiğini ilişkin olarak e, bir baskı kurmayı planlıyoruz. Eğer ki bütün bunlara rağmen şeyden geçerse Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçerse son olarak da Türkiye'de bugüne kadar görülmemiş bir şekilde hedefimiz 100 bin imza, 100 bin imza toplayarak Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmayı düşünüyoruz. Çünkü temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran bir düzenleme bu ve bunun acil bir şekilde durdurulması için. Elbette onun dışında da e, bizler e, hem İstanbul Barosu avukatları olarak hem de özgürlükçi demokrat avukatları olarak da e, bu süreç içerisinde bu taslak üzerine e, yapılan tartışmalardaki manipülasyonları önlemek için e, elimizden geldiği kadar bunun e, özgürlük normlarıyla nasıl çeliştiğini göstermek için de e, paneller, toplantılar ve sosyal medya üzerinden yeni anlatımlar gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Fakat bir şeyin altını sadece hemen hızlıca şey yapayım gibi bu hafta içerisinde mecliste görüşülmemesinin teknik bir nedeni de var. Bu göz ardı edilmesin. Çünkü her seferinde sanki bu yeniden gözden geçiriliyormuş gibi. Bu hafta dikkat ederseniz meclisi CHP'li ve MHP'li milletvekilleri yönetti. Doğal olarak da bu muhalefetin meclisi tıkaması noktasında bir avantajdı. Önümüzdeki hafta AK Parti milletvekillerinde sıra. Ee, tabii ki bu tür taktiksel şeylerde bu taslak üzerine görüşülüyor. Çünkü bu tasla e, anlaşılan o ki iktidar her anlamda çok ciddi önem veriyor. Ee, bizler de tabii ki ciddi bir e, şekilde bir muhalefet oluşturacağız. Çünkü özgürlük olmadan güvenlik olmayacağı çok kesilmeni. Ve demokrasi de olmayacağı tabii. tabii ki. E, evet. Çok teşekkür ederiz Ümit Altaş. Ben teşekkür ederim. Takip ederiz, etmeye devam edeceğiz tabii. Evet Ümit Altaşlar İstanbul Barosu avukatlarından bu <gülüyor> felaket yasası olarak kendisinde adlandırdığı bu iç güvenlik yasasındaki son gelişmeleri ve buna karşı bunun ayrıntılarını hukuk devleti ve <gülüyor> evrensel hukuk normlarıyla bağdaşması hemen hemen imkansız olan dokuz ayrı maddeyiz konuştuk ve ayrıca da iki Değişiklik adı altında yapılan pek de değişiklik olmayan iki maddedeki durumu da konuştuk. Tümüyle iktidarın kendi güvenliğini sağlamaya yönelik bir durum olduğunu belirtti. Ve önümüzdeki pazartesten itibaren de Türkiye'nin dört bir tarafından bütün illerinden gelecek avukatların Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yürüyeceğini e, ayrıca da yüz Geçtiği takdirde yasanın Geçmesi halinde yüz bin imza ile Anayasa Mahkemesi'ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de Başvuracağını söyledi Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Hareketi'ndendi Evet kısaca Çok Az zamanımız Bir dakikamız var ya da iki e, Şeyleri günün diğer Haberlerine bu çok ağırlıklıydı e, Müjdemi isterim. Ee, şey genetiği değiştirilmiş sivrisinekler salınacakmış hastalıklarla mücadele etmek için. Nereye? Florida'da. Şimdilik. İyiyi ee, uzak mesafelik. E, bu tamamen çevre dostu olacakmış bu sivrisinekler ve çoğalamayacaklarmış. Genetikleri değiştirildiği için. Daha fazla bilgi isteyenler için artık internet üzerinden ya da açık radyonun diğer yerlerinde, diğer programlarında bakarız. Bir dakika. Ne zaman yapacaklarmış bunu? Ee, önümüzdeki günlerde. Hmm. Florida, Küba ya yakında değil mi? Evet. Yani bir uçağa atlayıp orada saklanıp gelebilme ihtimali olabilecek bir hayvandan bahsediyorsunuz. Ee, olabilir. Ama... Kimse bizden kaçamaz tamamen şey demişler bir şey şirketi bu İ Britanya şirketi Oxitek yapıyormuş. Neden bunu yapıyormuş? Hastalıklar baş göstermiş. Hangi hastalıklar? Soğuk algınlığı ya da ne biliyorsun? Yoksutma. Yoksutma ve şey e, ne derler? Bu kötü hastalıklar var ya böyle. Şimdi adını unuttum bu sırada. Ee, i̇şte o tropik hastalıkların önlenmesi için yapılacak bir durummuş. Hakikaten aklını kaçırmış vaziyette olduğu görülüyor. Dünyanın da bir kısmının para kazanmak için ne yapacaklarını bilemiyorlar. İklim değişikliğinin ayrıca... Hiç şimdiye kadar görülmemiş boyutlarda kuraklığa yol açacağı Amerika'da da ortaya çıkmış. Yeni yapılan çok önemli araştırmalarla yani şunu söylüyorlar. Bugüne kadar ki bu Kaliforniya başta olmak üzere görülen büyük kuraklıklar e, kayak merkezinde kayak yaparken ki rahatlığımızı hatırlatacak demiş. Hı hı. Yani o kadar korkunç olacakmış. Şimdiye kadar görülmemiş. Yani cennetin bahçelerinde Serhazat dolaşıyormuşuz gibi hissedeceğiz. Kendimizi gelecek kuraklıklarla demiş. Bunu da Kolombiya Üniversitesi'nden Jason Smurton söylemiş. Ee, şimdi diğer küçük haberlerimize de kısaca göz atarak bitirelim. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ana sorunlarda uzlaşıya vermeyi başardık dedi ve gece yarısından itibaren cumartesi yarına gece yarısından itibaren Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ilan edileceği duyurulmuş 17 saatlik görüşmelerden sonra <gülüyor> Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde IŞİD'in mali kaynaklarını kısıtlamak için yeni önlemler içeren karar tasarısı oy birliğiyle kabul edilmiş. Bu da genetiği değiştirilmiş. Sivrisinekler gibi bir şey ol olur mu olmaz mı tartışılıyor. Amerika ve Türkiye'de ekonomi yönetimleri IŞİD'in finansal desteklerini çökertmek için ortaklaşa ka çalışma kararı almış. Yalnız bu arada IŞİD Ambar vilayetinde Irak'ta El Bağdadi kasabasını ele geçirmiş ve Amerikan askerlerinin Irak ordusuna eğitim verdiği askeri üsse saldırmış bu da kritik bir şey Irak'taki Kürt yönetimi başbakanı Neçirvan Barzani de Rışid'in bölgedeki saldırıları nedeniyle bir buçuk milyon kişi Kürdistan'a geçti e, ve göçün demokratik yapıyı Ne söylemiş geçtiğini ve değiştirdiğini söylemiş Suriye muhalefeti lideri Halit Hoca da Esed rejiminin bir haftadır 350 kişi öldürdüğü Duma bölgesinin kurtarılması için uluslararası toplumada çağrıda bulunmuş. Böyle bir şey var. Onun dışında magazin haberlerimiz var. Erenköy Kız Lisesi'nde HGM programına belki pazartesi daha ayrıntılı değinebiliriz. Açık gazete magazin ekinde. Balerinli duvarlar griye boyanmış, Atatürk tablolarının yerine de padişah tabloları asıldı. Yeni müdür böyle yaptı deniyor iddialar. Türkiye genelinde yapılacak okul boykotuna da Birleşik Haziran hareketinin pek çok ilde gözaltı işlemleri yapıldığı haberleri de geliyor. KESK, yani Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ve KESK'e bağlı sendikalar... Laik bilimsel, ana dilinde eğitim ve demokratik yaşam için boykot ve iş bırakma eylemine destek çaresi yapmışlar. Ne zaman başlıyor bu? Bugün mi? Bugün. bugün. oluyor. Böyle bir durumumuz var. Libya'dan da bir haber vereyim. Libya konusu çok vahim demiş Birleşmiş Milletler. Kaddafi'nin devrilmesinden bu yana görülmüş en berbat durumda en az iki ayrı hükümet iki ayrı ordu iki ayrı parlamento varmış Neyi paylaşamıyorlar? Hı? Ülkeyi Petrolü, petrolü. Ülke de değil petrolü. En az ikiden bahsediyoruz durumumuz bu şekilde Dünya Radyolar Radyo günü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 Günaydın sizin. Merhaba, merhaba. Günaydın, merhaba. Merhabalar. Memlekete dönüş, hoş geldin. Memlekete dönüş, evet. Şimdi şeyde Macaristan'la ilgili şöyle bir yorum var. Paprika perdesi indi Macaristan'ın üzerine diye. Hani bu Orban yönetimiyle ilgili olarak. Yani hani dedim, bu arada bir, <gülüyor> <gülüyor> bir dinleyicimizden şikayet gelmiş. Çok fazla hani dediğinle ilgili ve de haklı. Geçen sefer ben de fark etmiştim. <gülüyor> bu sefer din, din, konuşam dinle, ama is, is, problemi is. başladı. Şimdi gerçekten Macaristan'la ilgili işte böyle bir yorum vardı. Paprika perdesi diye artık hani demir perde gerisinin benzeri bir şekilde şimdi de işte paprika perdesi var diye. Dünyanın geri kalanından uzaklaşma, kendi içine kapanma ve politikanın şeffaflıktan giderek uzaklaşması. ...bu konular... ...bu nedenlerden dolayı... ...fakat Türkiye daha da... ...beter bir şekilde böyle... ...Macaristan hiç olmazsa... Yani, ...yani bu kadar da... basına baktığımda... ...takip etmeye çalıştığımda... ...bu kadar da... ...oradaki liderler işte... ...neler oluyor Beştepe'de... ...işte nedir bu gizem falan filan... ...böyle şeyler yok... ...bu kadar bilinmezlikler falan yok bir konuda iyi haberde yapılabiliyor hala dolayısıyla işte birkaç haftadır da hep onu anlatmaya çalışıyorum Maci'nin durumu göreceli olarak çok daha farklı da bir Türkiye'den aynı kefeye koymak zor karşılaştırılabilecek çok şey olsa da ama Türkiye'ye gelince beni çok eden eskiden işte genel kurmayla ilgili bu vardı. Ee, sürekli böyle bir tahmin böyle niyet okumaya çalışma çabaları. Neler oluyor anlamak için böyle Ankara'da bir şeyler oluyor ama ne oluyor? Vücut diline bakarak filan değil <gülüyor> mi? Evet. Ay işte kulağı kızardı. Burnu bilmem ne oldu. İşte şey hani şöyle baktı. Adeta ne bileyim ben hani mahalledeki genç kızlar gibiyiz yani. Hani bana bak işte pencereden geçerken işte şöyle durdu ay aşık ay, kesin yani falan vaziyetinde ee, ha, mesela şimdi Hakan Fidan'la ilgili e, özellikle ben hani medyada yer alan şeyleri takip etmeye çalıştım e, işte yapılan programlara falan e, bir bakmaya çalıştım ne olup bitti ile ilgili hani böyle bir yine yani hani bir <gülüyor> tamam e, ne olduğu ile ilgili bir, Nasıl bir profil Hakan Fidan profili ortaya konuyor diye ama daha fazla şey bilmiyorum ben Hakan Fidan'la ilgili evet. çok enteresan bir şey Hakan Fidan hala bu enigmatik tuhaf böyle adeta insan üstü varlık hiç konuşmasını duydunuz mu? Yok işte yarına bir gün konuşsa herhalde düşüp bayılacağız sesimiz Böyle bir şey e, hakikaten de insan psikolojisinde de ilginç bir durum bu. Böyle hani Elvis falan fenomeni <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gibi bir şey olacak herhalde. Ya Elvis gibi ya da Darth Aa. Vader gibi bir ses çıkarsa asıl o zaman. <gülüyor> ya Davutoğlu gibi bir ses çıkarsa. <gülüyor> Bilmiyorum sessiz ...sizimlerden sesli geçişte gibi bir şey de olabilir yani. Tabi Davutoğlu'ndaki mesela e, önemli olan hani onun şeyindeki, kişiliğindeki lider olarak e, bizi hayal kırıklığına belki... ...veyahut da işte onunla ilgili yorumlarda e, Erdoğan'ın yerini doldurdu mu dolduramadı mı tartışmasına iyice odununa ateş atan... E, ...ateşine odun atan haller e, aslında şeyden kaynaklanıyordu... O, e, kendi tarzını oluşturmadı da bu toplu. Her şeyden önce ee, Erdoğan'ın popülist söylemini aynen devam ettirmeye çalıştı ve devam ettirirken de e, yeni bir yeni bir stil vesaire ona hiç yakışmıyor, hiç olmuyor çünkü bütün hayatını bir e, hocalık e, kariyeri ve işte bundan dolayı hani öğrenmiş insan e, o toplumumuzda da hani çok şey yapılan saygı gören bir şeydir mertebedir adeta diyelim böyle e, akil insan evet. e, halleri hoca e, e, tiplemesine harcadığı için şimdi onu bizden birer popülizmle bir nevi birleştirerek böyle bir sulandırarak bir yeni karakter yaratmaya çalışması çok sırıtıyor çok iyice komik oluyor Erdoğan'ın çünkü bu konuda gerçekten de e, sevenleri olsun veyahut da nefret edenleri olsun. Ortak söyleyebileceği bir şey var. Gerçekten de farklı bir şey var. Tarzı var. Popülist söylemin yaratıcısı Türkiye'de bu anlamda. Yaratıcısı derken daha önce de bu söylemi yapmaya çalışanlar yapanlar oldu muhakkak Türkiye'de. Demirel'le ilgili bunu söyleyebiliriz. Özavlı tabii ki vesaire. Ama Erdoğan sonuçta bu bu popülizmi kullanarak iktidara yürüdü. Ve şimdi de bütün sistemi değişt Işte, ...değiştirmekte. Bundan dolayı da bu haliyle... ...bu söylemiyle... E, ...gerçekten aslında... ...populist sistemin... E, ...şeyin, söylemin ustası. Evet, Onu, demin... E, ...çok ben, hoş bir şey söyledin... ...yani bence öyle... E, ...sessiz filmden, sinemadan... birden sesli filme geçer gibi... Tam da Macaristan'dan da geliyorsun. Bela Lugosi gibi bir durum olabilir ya da Boris Karloff filan vampir filmlerinden acayip sesler gelmeye başlayabilir yani. Acayip sesler gelecek kesin o. Lugosi vesaire tabii ona kadar hani ne çıkar gene ay bu haniler beni öldürecek şimdi. <gülüyor> bu, bu, bu bu kesinlikle işte bana karşı bir komplo darbe girişimi ben söyleyeyim %100 <gülüyor> artık yani beni bitirmeye çalışıyorsunuz ama bitmeyeceğim <gülüyor> işte neyse işte böyle yorum yapmak da güzelmiş bu arada bütün sorumluluğu suçu vesaire üstünden atıp benim hiçbir <gülüyor> sen de alışıyorsun <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya yani yapabilen için bence çok mu muhteşem kıvırabiliyorsanız kendinizi de inandırabiliyorsanız ben aslında konuşurken zayıf bir noktalarım var iyi konuşamıyorum demek değil mesela işte böyle bu <gülüyor> bana karşı komplo darbeciler vesaireler hala bakıyorum geziyle ilgili işte o ilk üç günün masumdu lafını bildiğim anda ekranda hala bunu söyleyenler var ve artık böyle bir de uzman kitlesi oluştu Şimdi bu kalıplarla konuşuyorlar her gece ekranları işgal ediyorlar ve artık Türkiye'de aslında tartışma programı diye bir şey kalmadı. Bir dakika şimdi sen kendi köşenin de sınırlarını aşıyorsun. Biraz sonra o üç, gezin ilk üç günü sınırları meselesini spor programında konuşacağız. Arda'nın açıklamaları üzerine rica ederim. Evet evet artık toplumsallaştı yani magazin programında da konuşabilirsiniz Tuğçe Kazaz konukluğuyla ama magazin programı değil artık Tuğçe Kazaz'ın olduğu programları e, siyaset e, tartışması programları deniyor veyahut da siyasi politik programlar deniyor böyle bir noktaya geldik Türkiye'de. Bu arada bil, bil, siyaset bilimi. <gülüyor> bilmem bilmiyor olabilirsin ufak bir uyarımız daha pazartesi günü eğer her şey yolunda giderse artık. ...yeni bir ek veriyoruz... ...Açık Gazetede... ...AGM... ...Açık Gazete Magazin Eki... Or ...orada tartışıyoruz bunları... ...bunları siz, siz hala direniyorsunuz... Bu, ...hala magazin kabul ediyorsunuz... ...bu Tuğçe Kazaz gibi olayları ama... ...şimdi de darbe yapıp... yerime onu getireceksiniz değil mi... ...ben buradan anladım bu oyunu ama... ...görüyorum bunlar bunlar hep Almanya'nın işleri... <gülüyor> ...onu nasıl bağlayacağım yani bilmiyorum ama... Şöyle, ...şöyle bir haber koyabilir miyim mesela... Erdoğan, Havana'da karşılaştığı bir kadına işaret diliyle, İngilizce bilmediği için işaret diliyle en az 3 çocuk yap demiş. Bunu ben duymadım. Gerçekten böyle bir şey var mı Can? Var var. Taraf, 8. taraf 8. gazetesinde. Taraf gazetesinde. İşaret bu, diliyle 3 çocuk diyor. Ondan önce de Küba lideri Raül Castro'ya Kültür ve Turizm Bakanlıklarını Birleştirin önerisinde bulunmuş. Küba hakkındaki sorulara da güzel yer ama biraz bakım şart demiş. Latin herhalde genel olarak çökeceği, işte Meksika'nın zaten çok sorunu var falan. Oralarda <gülüyor> toplu bir çöküş yaşanmaması için herhalde diyor, ziyaret kısa kesildi, Erdoğan dönüyor. Bunu da bilmiyoruz. İşaret diliyle en az 3 çocuk yapması diyebilirsiniz mesela? Yani sonuçta radyoyuz bunu işaretle de gösteremeyiz ama... <gülüyor> Kesin parçası parçasısın bana karşı bunları sava <gülüyor> sava Türkiye döner dömez bana sorduğun için bana binlerce hani diyorum bak. Siz ona yine göre. şanslısınız bir tane de bir şey daha var Bernalle için Türkiye'den bunalmış ve Havana'ya kaçmış tam oteline de Erdoğan'ın korumaları yerleştirilmiş burada da mı beni buldunuz diye tekrar oradan da kaçmak zorunda kalmış. Ya böyle bir durumda da karşı Hayat karşıya alıştı, kaçıyorsunuz. Nereye kadar Ama yani şey nedir ya? Havana'da karşılaştığı bir kadına da en az üç çocuk yap demiş. Bundan çok şey çıkarılabilirdir. Niye o kadın özellikle? Yani bu, ben de buradayım daha üçleyebiliriz gibi bir şey nedir? Ama bunun devamında da şey gelebilir. Ben de ufak bir spekülasyonla katılayım magazinimize. E, e, e, ağzında puroyla dolaşan birinin de ağzındaki puroyu kapatıp kırıp çekip alıp Oo. yere atması da mümkün olabilirdi. Küba'da? Küba'da mesela. Valla küba, Küba'da pro <gülüyor> <gülüyor> üretme tehlikeye girebilirdi. Doğru bu konuda. Kıbatı tabii cami hikayesi e, vesaire. Uf, ya, ne, ne, ne diyebilirim? Ve tabi e, Erdoğan'ın oradayken işte bir e, tweet'i vardı. Sanırım oradayken atmıştı. Daha önce değil evet. Oradayken atılmış. E, neredesin Obama? Evet. <gülüyor> Buradayım Beyaz Saray'da falan gibi bir cevap tabii e, gelmemiş ama. Ama e, sosyal <gülüyor> bela olmaktan çıkmış oluyor anlaşılan. Valla yani... Toplumsal bela almaktan tweet atıyor, attığına göre tekrar başladığına göre. <gülüyor> Neyse. Neyse <biz gülüyor> ki, benim bahsetmek istediğim kremioloji evet, konumuza geri dönelim. Ee, gerçi Ömer Bey de seviyemize indi yavaş yavaş. Ama <gülüyor> benim bir düzeltme yapmam lazım. Benim <gülüyor> ben bir düzeltme yapmam, inerek... yapmam lazım. Müsaade ederseniz bir düzeltme yapmak <gülüyor> istiyorum. Erdoğan Eskişehir'i gezerken Eskişehir'de Havana'nın Eskişehir'i. Türk vatandaşı ve eşiyle karşılaşmış. Kaç çocuk yapacaksınız diye doğrudan dilde sormuş onu. Yani Türkçe sormuş. E, üç yanıtını almış. Erdoğan üç çocuklu bir aileyle de hatıra fotoğrafı çektirmiş. İşaret oradanmış. Üç, üç işaret. <gülüyor> Yalnız sen, sen, sen bu çocuk meselesinde... Yani baya bir <gülüyor> donanımızın, <gülüyor> birikimlisin galiba. <gülüyor> İyi takip ediyorsun e, bu durumu. Pazartesi <gülüyor> gününden hazırlık yapıyoruz. Sen de, bir an önce senden de Açık Radyo ailesine... Minik canlar bekliyoruz yani sıra sıra diri diri bize limit tabii, yok. Tabii, tabii. <gülüyor> Ona, onun çocuğuna cano can adını takacağız. Evet cano cano cano cano cano öyle gidebiliriz. <gülüyor> Şimdi aslında sorun Erdoğan sorunu da değil. Biz Erdoğan'ın yaptıklarına çok odaklanıyoruz. Çok konuşuyoruz. Hakikaten konuşturmayacak gibi de değil. Açıkçası bu örneklerden <gülüyor> görüldüğü <gülüyor> üzere e, fakat e, ne olursa olsun bir sistem var ortada kurulmuş olan işte bu mesela televizyonlardan bahsetmemin sebebi buydu. Evet. E, her gece tartışma programlarının artık bir formatı var bunu da Erdoğan şunları şunları çıkaracaksınız diye aramıyor ama o format bir hani eğlence e, şeyi gibi e, programı formatı gibi bir. E, işte bir tane iki tane AKP adına polemik yaratacak benim toksik şahsiyet dediğim nefret edilesi gıcık ötesi bir takım e, konuklar uzmanlar siyaset uzmanları nelerse <gülüyor> bilmiyorlar bir şey uzmanları. Ee, gütüklük uzmanları da diyebiliriz aslında herhalde ee, Sonra onların karşısına birazcık daha konulara hakim Ağzı laf yapan birazcık işte karşı cevap verebilecek birileri Bir tane başka bir kutuptan bir tanesi Sonra bunları işte birbirine çatıştırıp kapıştırıp e, Muhakkak da bir kavga çıkıyor artık Ve artık dayak atacak insanlar seviyeye geliyorlar birbirlerine Sonra da ah ne kadar işte böyle şey oluyor bir program reytingler. İşte canlı yayında kavga çıktı, canlı yayında üzerine yürüdü, programı terk etti. İşte e, tuttuğu şeyde sosyal medyada da ağzının payını ne kadar güzel verdi. Ağzının payını vermek aslında işte bu kutuplaşma ortasında bizi çok tatmin eden e, izleyici olarak mutlu eden hal bir e, siyasi... E, işte, yani analiz değil bir siyasi e, yorum değil programlardan sonra programları izlerken veyahut haber tartışma e, programlarını şunu da öğrendim ben diyebilir miyiz hiçbir şey öğreniyor muyuz yeni bilgi olarak aslında orada uzmanların çıkarak bir şey söylüyor olması lazım ee, yok o kadar da hakkını yemeği güven güzel derede de bizi e, Harvard'dan Cambridge'den uyardı. Boston'dan evet. ee, uzaylı, uzaylılar Müslüman mı tartışması yapılmış televizyonda <gülüyor> Şimdi, uzaylılar da artık binayla evet, evet. ilişki ciddi, kuracakları varsa ciddi, ciddi yerinizde kalın ve bize ilişmeyin diyerek Müslümanlıkla ilgili bir kere ya da İslam lafı geçti mi bu tartışmanın içine girdi mi bir de üst, üstüne üstlük e, hani, muhafazakar kesimden biri varsa her istediğini söylüyor ama her es kaza diğer tarafa düşüyorsunuz bu sefer zındık işte şey zaten laik ve din değerlerine saygısız bilmem bir şey falan filan olarak adlandırılıp karalanıyorsunuz bir e, linç etmek de e, hedef göstermek de bir e, tür adeta e, reyting artsın işte benim ben birazcık ilgi çekeyim diye konukların çok kullandığı bir hal olmaya başladı bir yöntem olmaya başladı bu da düşündürücü. E, biraz işte bu e, romanın o Dekadan Roma İmparatorluğu'nun Dekadan halleri işte gladyatörlerin e, arenaya atılması, birbirini parçalaması vesaire, üstüne aslanlar salınması Hallerini yaşıyor aslında Türkiye. Orada da işte veya da işte o idamların e, orta çağda sonrasında işte hatta e, Fransız devri döneminde e, izlenmesi böyle halk tarafından bir. <gülüyor> Sanki çok e, seyredilesi bir şeymiş gibi, törenmiş, ayinmiş gibi e, çekirdek çıtlatılarak o kadar değil ama işte e, e, hakikaten yemek yenerek vesaire normal gündelik hayat devam ederken ha işte bundan zevk e, alıyoruz ne, ne yapıyorlar bunlar karşı şeyde ne ne kadar vahşice öldürülüyor karşımızdaki gibi e, bir hal alıyor aslında Türkiye'deki e, siyasi Tartışmalar, bütün bu medya ortamı. Evet, medya ortamı deyince tabii çok e, hakikaten e, gittikçe daha seviyesi düşen bir e, ortamdan bahsetmek zorundayız. Bu sadece e, kriterler açısından değil ki ama bu da çok önemli. Yani sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2015 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi raporunda 149. sırada yer alıyormuş Türkiye. 180 ülke tamamı. Böylece Afrika kıtasından Nijer, Liberya, Zambiya, Mali ve Zimbabwe gibi ülkelerinde gerisinde kalmış. Çok vahim bir durum var. Ama ben sadece bununla ilgili değilim. Bir de mesela son derece önemli bir olay cereyan etti. Dün Gaziantep'te esnafın üzerine yani belli taleplerle ortaya çıkan protesto hareketinde bulunan esnafın üzerine biber gazı sıkmayı, bombası atmayı reddeden polisin amirleri tarafından sıkıştırıldığını ve zorlandığını gördük. Bu başlı başına müthiş endişe verici bir haberdi fakat daha da endişe verici olanı bu haberin birçok gazetede hiç yer almıyor olması. Tıpkı şeyde olduğu gibi yani bu şey güvenli, iç güvenlik yasasının da konuşulmadığı gibi. Yani ben özel olarak baktık... ...böyle tarafsız gibi... ...görünen millet gibi... ...renksiz gazetelerde de yok hiç... ...inanılmaz bir şey yani... Ee, ...yok sayılıyor böyle bir şey yani. E, i̇lginç bir şekilde... E... Biraz televizyonlarda bu, bu konular daha çok haber oluyor veya tartışılıyor çünkü televizyonları herhalde izlemenin 24 saat başında takip edenler vesaire işte böyle sansür polisleri gibi insanların olması daha mı zor daha mı zor raporlanıyor arada kaçıyor mu nedir gerçi televizyonlarda da işte çok magazinleştirilerek tartışılıyor her şey dolayısıyla tartışılıyor ama o da ayrı bir soru aslında. E, fakat ben mesela televizyonda ne öğreniyorum bir şey öğrendim mi artık? E, yazılı medyada bir şeyin yer alması giderek zorlaşıyor. Çünkü e, aleyhinize adeta kullanılması için e, orada basılı bir e, şey bırakıyorsunuz böyle. Herkes onu e, takip edip görebilir gibi. E, medya şeydir Görsel medyada daha çabuk akıyor her şey. Ve belki de o anlamda e, televizyonların yapabileceği e, habercilik için... Gerçekten doğru düzgün analiz için çok şey var ve yapmıyorlar. Evet. Yapabildikleri en minimumu biz görüyoruz. Bu, bu çok acıklı bir şey. Peki. Hala minicik gazetecilik refleksleri gösterildiği için mesela ben bu gaz haberini özellikle televizyondan duyabildim vesaire. Televizyondan ee, duyabildiniz mi? Televizyonda vardı evet. Ha, televizyonda bahsedildim. E evet. Ya tamam biz kabul ettik bunu yönetim kurulunda görüyoruz. Görüşmeye alıyoruz. Açık gazeteyi, açık televizyona çevireceğiz. Hatırlatın Kısaltan istiyorsan At şey. olacak sana <gülüyor> oradan bir <uzun> program vereyim. <gülüyor> bugün bu ESP'yi iki ikinci <gülüyor> defa yaptım. Tamamen dışında tutuyorum herhalde sizin değil adam, mi? Sizin Hanım, lütfen <gülüyor> Hanım dedim farkındaysanız. Ciddi bir şey söyleyeceğim. Efendim? Ee, bugün Dünya Radyolar Günü. Radyolar e Radyo Günü. Radyo Günü özür dilerim. radyolarda da değilmiş. Hmm. Radyolarla da alakalı ufak bir şeyde bulunursanız. Hiç değilse. <gülüyor> Radyolar konuş, konuşabilseydim çok güzel olacaktı da. <gülüyor> i̇şte maalesef e, ben çok iyi bir kitap e, ustası değilim. Davutoğlu'nun aksine de hiç olmazsa bunun farkındayım bu özelliğimi. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla sürçülü hisan ettiysek affala. Radyo ama benim için müthiş bir deneyim oldu bugüne kadar. E, onun için... Çok mutluyum. Televizyon <gülüyor> <gülüyor> olsa daha güzel olacak o zaman. Bunu mu anlamamız lazım? Hayır ya görüntü olsa daha da beter. <gülüyor> <gülüyor> Yazı yazarken kendinizi gizleyebiliyorsunuz. E, veyahut da geri dönüp hatalarınızı tamir etmeye çalışabiliyorsunuz. Ama e, radyoda böyle bir şansınız yok. O ses bir kere, o ağız bir kere açıldı mı? O oh, hani bir defa <gülüyor> kaçtı mı? bir kere çıktı Bitti gitti olay. Evet, evet. Onun için e, ama çok daha bence geniş bir kitleye çok hızlı ulaşıyorsunuz. Ve e, radyodan bana gelen tepkileri ben her zaman çok özellikle kendimi gizleyemedim filtreleyemedim haliyle gelen tepkileri çok değer verdim eleştirilere de aynı zamanda çok iyi bazen şeyler söyleyenler de oluyor çok sağolsun hiç hak etmediğim halde bu beni çok mutlu ediyor ama onun ötesinde bir de açık radyo var herhangi bir radyoda değil burası yani şimdi ee yani hani hani <gülüyor> hani hani hani bunun üstüne bir, bir, bir, bir, bir kaç tane deme hakkı kazandım beş mi 3 3 <gülüyor> bak. 3 bak. ama çocuk. göremiyorum ki. Üç hani. İç <gülüyor> hani yani. Bir de ya, yani ekip ya o da bonus olaraktan. <gülüyor> evet Şeyka. Bu arada tam biterken çok da ciddi o bu iç güvenlik yasasıyla ilgili olarak Ankara'da pazartesi de başlayan büyük bir gösteri var. Baroların her taraftan meclise yürümeleri belki hem Ali, Bey de, Ali Bey'den de rica edeceğiz Bilge'den ama sen de e, muhabirliğimizi yaparsan çok seviniriz. Yani bu çok ciddi bir olabilecek en ciddi mesele. Ee, Ankara'da önümüzdeki hafta bayağı konu olacak. Gösteriler çok az haber oluyor bu arada buna evet. dikkat çekelim hakikaten televizyonda da medya genelinde de en az haber olanlar gösteriler birçok gösteri minicik olarak geçiştiriliyor bir gösteri fobi hali var geziden sonra özellikle bu, bu çocuk gerçekten çok manidar değil mi evet <gülüyor> evet bu arada programı bitirirken son cümle olarak şey söyleyeyim. Ee, Türkiye'de e, Türkiye ile ilgili bir istatistik var. Ee, Twitter, e, Twitter mesajlarının e, sansürlenmesi için en çok başvuruda bulunan ülke. Aynı zamanda Twitter'ın gerçekten de en çok sansürlendiği ülke. Evet. Ünvanlarını kazanmış vaziyette. Ee, Almanya'dan da çok talep gidiyormuş. Twitter'da, Twitter mezajlarının sansürlenmesi için bunu Elmas Topçu'ya sevgili Elmas Topçu'ya Twitter üzerinden sordum. <gülüyor> ve kendisinden, ben neonazilerle ilgili acaba demiştim. Fakat o IŞİD'le ilgili propaganda konusu ve aşırı sağla ilgili meseleler olduğunu özellikle düşündüğünü söyledi. Bakalım bu konuyu da ben de daha araştıracağım. Çünkü yakında Almanya'da yapıyor diye. <gülüyor> Bunu çok duyacağız herhalde. Keşfederse e, toksik e, program konukları, televizyonların vesairelerin. Evet. Ve tabii e, toksik politik şahsiyetlerimiz. <gülüyor> Onlar da hep söylüyorlar. Avrupa'da da var. <gülüyor> Değil mi? Biz Kesinlikle. O, o tarafın e, yabancısıyız. Biz buranın taksisiyiz. Biz buranın taksisiyiz. Biz buranın taksisiyiz <gülüyor> tamamen. Tamam, ben de gözlerimi, kulaklarımı keşke kapatabilsem o tarafa da maalesef. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. senin <gülüyor> Tamam, görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi <gülüyor> Baba. Seyyare. Sizin öneyle... Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gazetede. Alp Ula Gaylı Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Eee ilgimi tabii şeyin 1959'daki meşhur ağları yırtan golün e, sonradan herhalde plak kaydını dinlemek. Evet. <gülüyor> bile hoştu doğrusu. 56 yıl geçmiş arada. 1959 Haziran olmalı. Bayağı nostaljik bir durum. Evet. Şey... Yani ya, bunu o golü yani izlemiş olan zaten stadyumda herhalde az sayıda kişi var o zamanki inönü kapasitesiyle ama ee, hatırlayabilenler bile işte sizin akandığınız olmalı ancak evet. kişi ben maalesef an. o maşa gidememiştim o yüzden seyretmemiştim içimde bir ukde olarak kaldı rövanşını hatırlıyor musunuz? <gülüyor> o bir final maçı çünkü bir evet. Türkiye Ligi'nin final maçı onu hatırlamak bile istemiyorum <gülüyor> <gülüyor> 4-0'lı evet. kanal maça kalibiyeti bundan evet. herhalde 3-4 yıl <gülüyor> sonra evet <gülüyor> <gülüyor> bu arada Dünya Radyo Günü bugün hepimiz için kutlu olsun. Evet. Bütün e, radyocuları, yayıncıları ve e, dinleyicilere kutlu olsun. Kutlu evet. Şimdi şeye geçelim. Ee, ta 1959'dan günümüze gelelim. Genç nesil farklı e, bakıyor mesela. Bu Arda'nın e, konuşmaları güzel olmuş. İspanya'da. Ödül de almış galiba. Ödül mü aldı bir şey? ve simit, simit aldı arkadaşı olduğunu söyle. Başbakanın kankasıyım. Evet. Moduna girmiş bir, bir yerden. Eee yani işte bugün futbolcuları... Cumhurbaşkanı tabii. <gülüyor> evet. doğru Cumhurbaşkanı. Doğru. Ee, Cumhurbaşkanının kankasıyım. Ee, arkadaşıyım Hı. demiş, değil mi? Evet. Arkadaş olmaktan memnunum, mutluyum böyle şey demiştim. Ee, bu işte ben geçen topsun İngiltere'deydim. Ee, i̇ki maçı izlemek için Premier Lig'de. Orada epey Muhabbeti de yaptık Çeşitli taraftarlarla muhabbet Yani aslında Bugünün futbolcusunun Bu İngiltere'de de Avrupa'da dünyada çok tartışan mesele Yani toplumdan Kopuk olma Durumu çok yaygın yani güç odaklarıyla Herhangi siyasi iktidar Ya da ekonomik iktidar olabilir Güç odaklarıyla işte şov dünyasıyla Falan çok da yakın olması Yani artık sokakta herhangi bir rastlayabildiğiniz birisi değil ya bizim Arda falan değil o aynı şey İngiltere'de de yani Avrupa'da da var ee, ya bizim Ronaldo işte yani Ronaldo'yu zaten pek sokakta göremezsiniz 2-3 hafta önce böyle bir şey yaptı ancak bir mizansen herhalde bir reklam kampanyasının parçası olarak işte böyle ee, Nurey Baba demiyorum öyle bir sakma takal ee, takma sakalla falan şey yaptı sokağa çıktı ve aa, onu bir çocuk böyle hareketler etti çocuğa sarıldı marıldı falan çok yani ancak hani bir müzisyen ne olabilecekti durum, sokakta Ronaldo'yu rastlayabilmeniz. aksi pek mümkün değil. Yani onlar bu dünyadan kopuk yaşıyorlar. Bir iki yani 1970'lere, 60'lara dair futbolcu biyografilere okursanız, orada da benzer şeyleri görüyorsunuz. Yani İngiltere'de e, çarpıcı örnekler var. Yani mesela en son bölüm bölüm okudum Three Degrees diye bir kitap çıktı yani orada işte. 70'lerde futbolcunun zaten kazancı da Hala çok sınırlı e, Nedir maçtan sonra Aslında taraftarlarının gittiği pub'a gidip Onlar da içiyorlar Futbolcular Birlikte içiliyor muhabbet ediliyor Orada şimdi tabi böyle bir şey mümkün mü Yani futbolcunun Baştan sonra gideceği yer e, Süper lüks lokantadır muhtemelen 300 yani düzey futbolculardan tabi bahsediyoruz e, Dördüncülük Üçüncülük oyuncusu öyle olmayabilir ama Onlar da e, Üç ve dördüncülük oyuncusu da zaten şey değiller yani hak kahramanı değiller, herkesin e, görmek istediği oyuncu değiller. Zaten normalde onu, onları tanıma şansımız daha az san hani gördüğümüzde. E, halbuki en üst düzeydekiler işte şey artan bir elit yani yüzde bir onlar. Yani. Binde bir hatta. yani hatta daha da evet. bilmiyorum. binde bir. Yani zaten şey olarak yetene kavuzu olarak son dönemde böyle rakamlar gördüm. Hani 15 yaşındaki Futbolcu adayı havuzundan bir ülkenin işte profesyonel futbol çıkma ihtimali işte 10 binde 1 falan yani. Ee, bu işte Amerikan sporları içinde geçerli. Amerika'daki işte e, beyzbol oynayan e, lise öğrencilerinden kaçının şey olma ihtimali var? işte 5 binde 1, 10 binde 1, binde 1. Profesyonel beyzbolcu olma ihtimali son derece düşük. Ee, şeye de sonraki Sosyal hayatta da buna uygun davranıyorlar belli ki kazanç öyle olunca. Ama Dembaba öyle değil. Beşiktaş'ta Dembaba öyle değil. Şampiyon olunması halinde sabah namazına bekliyoruz demişti. Ahmet, evet sabah namazına çağırıyor. Evet Sultanahmet Camii imamı da e, seve cevap seve ben, bekleriz demiş. Evet. Dembaba'yı beklerim demiş. Kalabalık bir kitle gelebilir. Hazırlıklı olması lazım. Öyle gelin demek kolay değil. Beşte şampiyon olursa <gülüyor> en büyük kitleyi ağırlamak zorunda kalabilir onu. Evet, öyle bir sorun var tabi. E, bu arada şeyi söyledin. Bu gelir dağılımı adaletsizliği de muazzam boyutlara ulaştığı için. Özellikle de bu elit kesime yüzde bir binde bir hatta on binde bir içinde olanlara ilişkin birkaç rakam da vardı. Mesela Amerika için sadece Amerika Birleşik Devletleri için şeyin siyah çocukların altı yaş altındaki yarısı. Artık e, yoksulluk sınırının orada yaşıyormuş. Amerika'dan bahsediyoruz. Dünyanın en zengin e, yani bir ülkesi. Altı altı siyah çocuklar. Ne şey evet. İspanik değil, sadece Afro Amerikan. Evet, Afro Amerikan. Yani, e, ya, tabii şey hani şu an kestiremiyorum. Hani şeymiş gibi geldi. Çok garip değilmiş gibi. Amerika olduğu için tabii çok garip de. Hani, evet. E, daha değil mi? Dünyanın yani, en En gelişmiş ülkesi diyor. İşte dünyanın e, şey. E, Gelir, top, gelir ortalaması en yüksek ülkelerden biri ama dağılımdaki problemi ortaya koyuyor. Şeyi bilmiyorum. Yani 10 yıl önce mesela %30 muydu 40 mıydı? Onu bilince daha da şey oluyor. Evet, yani 30'dan 50'ye o... çıktıysa tabii daha da korkunç. Hani... Evet çıkmış. Zaten şeyde de e, resesyondan beri 2008 hı -hı. miydi işte? Evet. Hı -hı. 2008'den bu yana e, food stamp dedikleri yani işte yiyecek karnesi evet. kullanan çocukların sayısında yüzde yetmişlik bir artış olmuş işte tam senin söylediğin şey bu yani yeni bir makale yani pol ettin normalde hani gelişmiş ülkelerde bu tip istatistiklerde mesela Yüzde beş on gibi oynamalar bile büyük oynama kabul evet. edilir. Yüzde yetmiş yani hani akıllıdır gibi değil. Yedi, Yedi yılda yüzde yetmişten bahsediyoruz. bahsediyoruz hakikaten müthiş bir şey. O yüzden hiç şaşırtmadı beni futbolcuların bu elitin içinde artık ya toplumdan şeye, tamamen kopmuş olması. Şeye baktım Arda Turan bu ıı, reklamlardan ne kadar para oluyor diye bir baktım. Yani popüler olmak için veya herhangi bir şey var mı diye kötü niyetlerle baktım. Ama yanılmışım Arda Turan simit reklamından hiçbir para almamış şirketi almış. Ortak olmuş şirketi. Öyle, Öyle. mi olmuş ben bunu yeni duyuyorum. Öyleymiş yani bir simit, simit reklamının yüzü olmuş orada da ortak olduğu söyleniyor. Türkiye'de dışındaki spor tipi yani sağa dışı gelenler hala düşüktür. Yani orada e, sporcuları iyi pazarlayabilen ekipler yok. Yani normalde biliyorsunuz dünyada e, en üst düzeydeki sporcular yani Performans dışı şeyden aktivitenin daha fazla gelir elde ediyorlar evet. reklam sponsorluk Türkiye'de de hala bu zayıf yani ciddi bir sponsorluk anlaşması bugüne kadar hatırlamıyoruz reklamlarda genelde aslında sporcuların şeyine uymayan reklamlar oluyor yani şimdi Arda Turan eğer bir numaralı futbolcuysa bence Smith Sarayı ve neydi Asya Finans mı reklamlarında oynamaz yani çok açık yani en üst en iyi firma neyse orada oluyor ama o o ilişkiyi kuracak şey yok mekanizma da yok çok ciddi bir şey kazandığını zannetmiyordum ama şirkete ortak olmuş. Yani, her, sab her sabah 500 simit yolla inerdi. <gülüyor> Burcu getirsin. 500 <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> simit böyle. Kapı da maddette. Davutuyorsun bu kadar. Türkiye'nin bir basınla ilgili çok kötü sonuçlar geliyordu. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 149. oldu diye futbolda da benzer bir şey doğdu anladığım kadarıyla. Çok irtifa kaybediyormuş tabir caizse. İlk ee, sıralamasında işte <gülüyor> 40'larda dolaşıyoruz. Yani 48 falan 49 sıralarda galiba. yani Herhalde Türkiye'nin son 20 yıldaki en kötü sıralamaları bunlar. E, çünkü ilk 10'daydı Türkiye bir dönem. İşte zaten dünya üçüncüsüydü. E, şu anda oradan çok gerilemiş durumda. UEFA kulüpler sıralamasında işte o li tutunmaya çalışıyor Türk takımları. O da kolay olmayacak. Yani işte şey tabii hem kaynak hem de o kaynağı kullanmakla alakalı bir durum. İkisi de yapılmadığı için yani kaynak azalıyor. Mevcut kaynakla iyi kullanılmıyor, iyi edilmiyor. Şey için yeni futbolcuların gelişimi için. Evet, kaçıncı kaçıncı olmuş hatırlamıyorum şimdi ama çok düşmüş yani ciddi bir e, düşüş. Evet, evet. Yani yani. Ilk takımlar zaten şey ortada yani son 2 3 eleme grubundaki e, bilanço ortada yani işte muhtemelen bu Avrupa Şampiyonası elemesinde de Türkiye grubunu herhalde 4. bitirecek. Şimdi Hollanda maçları var. E, tahminim oradan Türkiye hani alsalsa bir puan olur O bile şüpheli. 4. E, bitirecek o grubu yani. Gayet kötü bir Bilanço olacak tekrar. Ee, Tabi bu haftanın aslında futbol yani futbol dışı konusu şeydi şu okumuşsunuz da tokat olayıymış. Evet şimdi oraya geçecektim evet. spor Hı -hı. üzerine. Yani bu e, dehşetle okuduğuma göre bugün Hürriyet'in sürmanşetinde Galatasaray yönetimi tokatın arkasında diye bir vermişler ya bunu... ben o haberi görmedim bugünkü. Yani çünkü her gün böyle bir çıkmak oluyor gibi şey. Yani Abdurrahim Albayrak'ın bir şeyi var ee, sözü. Ben Ergin Ataman'ın sonuna kadar destekliyorum. Ben buradayken görevden ayrılmaz demiş. Değil mi? Öyle bir sözü var mı bugünkü haberde? Ee, onu görmedim. Evet. Ama evet Abdurrahim Albayrak sonuna kadar arkasındayım demiş. O zaman Anladım. o demek zaten. Evet, bu arada ben, ben bu sözden bunu alıyorum. Üç gün sonra Ergin Ataman gidecek gidecek. Yani er... çünkü Abdurrahim Anladım. Albayrak İhtiyacını güvenilmeyen birisi. Ya yani bunu dedi, ben bunu deyince şey anlıyorum yani gelecek pazarsal takımın başında olmayacak anlıyorum. Peki olay nedir? Önce bir onu konuşalım. Olay şu. Galatasaray işte geçen perşembe ya da perşembeydi. Bir tartışmalı, çekişmeli ve çok tartışmalı bir maçta Maccabi yenildi. EuroLeague'de İstanbul'da. Hani kazanabilecekleri maç. Hatta itiraz ettiler hakemin son kararına dair kabul edilmedi. Ee, sonra da lig maçı deplasmanda pazartesi günü lig sonuncusu Eskişehir basketle oynadılar. Ee, normalde deplasmanda olsa rahat kazanmaları gereken bir maç ki ligde son rakipler yenilince Galatasaray'a biraz üst sıraları tırmanmıştı. Ama ne oldu? Yani, herhalde bütün maçı geride götürüp e, sanırım 5 sayıla kaybettiler. 66-61. Maç da yani Ergen otoman Özellikle böyle sürpriz sonuçlarda hani her gün gide değil ama sürprizde şey e, Beşik, antren, e, antren, e, baş antrenörü, baş antrenörü. Baş antrenörü. Maç, maç sonrası Herhalde şey yapıyor biraz fırtına istüriyor soyun modosunda Olabilecek bir şey sporda ama herhalde bu iş, şeyin dışına gidiyor e, genç oyunculardan <gülüyor> göktürkü değil mi göktürk kural evet göktürk kural göktürk Ural'ı tokatlıyor. De. Yani şey oynamadı. Yeterince zaten çok az süre alan genç boyuncu. 21 yaşında. Ee, yeterince asılmadı maça diye. Darp ediyor yani. Baya inanılmaz evet, bir şey Evet iki, iki tokat atıyor. Neyse biz aslında bunu şeyden duyduk. Önce bu olay, bu tokat meselesi çıkmadı. Maçın akşamı ya da günü şey çıktı. Ergin Ataman ise çok kızdı takımın bu şeyine. İşte takımı, takımdaki her oyuncuya ceza verdik. iki kişi de kadroda bırakılacak diye bir açıklama çıktı önce. Tokattan önce. Sonra oyuncuların isimleri çıktı. İşte biri Göktürk. Öbürü de e, geçici anlaşma imzalanan, sözleşme imzalanan Maric. Avustralyalı Maric. E, e, iki oyuncu kadroda bırakılacak. Neyse o da garip çünkü Maric zaten Galatasaray'ın opsiyonu var. Yani Şubat sonu opsiyonu kullanıp devam etme hakkı var. Galatasaray'ın hani kadro dışı bırakmak için çok bir şey ifade etmiyor yani sözleşmesi evet. devam eden bu oyuncu değil. Öbür de bütün sezon işte 15-20 dakika oynamış. Şu ana kadarki bilançoda olumlu ya da olumsuz anlamda çok çok aspayı olan genç bir oyuncu yani çok şey değil hani. Ee, hani kadro dışı deyince takımın or toplandan ikisi oynamıyorlar. Onları kadro dışı bıraktık. Yola böyle devam edeceğiz. Bunu göze alıyoruz falan değil. Böyle göstermelik yalandan bir kadro düşün sonra da bu tokatsı çıktısın Eğer yani Er Tamam o da gözle veriyor ama göze de şey kestirmiş takımdaki iki üç genç oyuncudan beni kestirmiş yani bir de Evet benim burada tabii üzerinde e, asıl durulması gerektiğini düşündüğüm şey şu bir şiddet olayı uygulanıyor bayağı ciddi bir şey yani bir vatandaşın sıradan Hı herhangi bir, hiç kimseye yapılmaması gereken ve bunun kanunen de suç olması gereken bir şey var tokat. Ve burada da Galatasaray yönetimi tokatın arkasında diye bunu onaylayacak, nitelikte yorumlanabilecek bir haberi görüyoruz. Türkiye'nin en çok satılan gazetelerinden birinin sürmanşetinde. Ve yöneticisi de, gazetenin yöneticisi üstüne üstlük, Al bayrakta sonuna kadar arkasındayım diyor. Yani dayak olayının arka çıkan bir yönetici ve buna sözlü olarak da arka çıkan bir medya organı. Gazete görüyoruz. Maşallah yani. Ee, şey, zaten mesela Ergin Ataman'ın bu olayda en kızdığı bu olayın dışarı sızması hmm, oldu. Bola soyunma odasında kalıp biz duyulmayacakmış. Kol kırılır Aslında. yen içinde. Ha, tamamen yani. Bir de Galatasaray'ın geleneklerinde çok şey. Hiç, ...her, her halde olsun... ...hiç dışarı sızmasın olay... Evet. ...yok yahu... ...ne Hı. kadar kolaymış... Ee, ...yani... ...Göktürk'le babası federasyona girip... <gülüyor> şikayette bulundular... ...ergençin çok aslında cesur bir hamle... Yani ...hala Galatasaray'ın sporcusu... ...şimdi çünkü tahminim şu... ...yöneticiler vesaire... ...hem Göktürk'i e hem ailesini sıkıştıracaklardır... ...yani şikayetini geri al falan... ...acayip bir baskı vardır orada. ...yani şey yapacakları yerde... ...e... Ee, hak evet. Ya tabii, yani böyle bir olay olduğunu düşünerek konuşuyoruz hani, Olay yok falan o başka O kısmını e, şey yapmıyorum Ama yani yönetimin yani Burada yapıldığı kişi şuydu e, Ergin Ataman en iyi Türk antrenörü olabilir e, Başarılı da Sportif olarak yani Bir sürü çıkıntılıkları da var ha, Belli şeyler tamam edilebilir ama bu artık aşan bir olay Kalsa yönetiminin teşekkür edip e, Çalışmayacağız demesi lazım Tek yapacağı o bu olayın Ama... Siena'da olduğunu düşünebiliyor musun mesela? Siena'yı çalıştırırken genç bir İtalyan oyuncu tokatlaması nasıl karşılanırdı acaba? Taraftarlar tarafından mı? Taraftarlar ve medya, İtalyan medyası. Yani genellikle gazeteci, gazeteleri eleştirdiğimiz zaman siz topu şey atarsınız ya, okuyucularına. Evet. Okuyucularının bir şey yapması lazım diye. Bu durumda da mesela taraftarların yapması gereken bir şey var mı? Şüphesiz bence Türkiye'deki taraftan anlayışında şu olur O oynamıyordu da tabi herif hani O koşta tabi şeyini verecek Dokudu evet. yapıştıracak falan Benim beklediğim bu olur Türkiye'de yani şaşırmam buna Hayır yani zaten şey değil Şiddet kısmı öyle bir de Hani onu şey uyguluyorsun sen Zayıf cevap veremeyecek Hani yani şey oluyor Hadi bakayım soyum odasında Amerikalıların birini yap ne oluyor orada Kavga mı çıkıyor <gülüyor> bir tane geri mi patlatıyor Nasıl o soyunmadasını nasıl doluyor görürüm ben. Onu da cahsed cesaret edemiyor bir de hani tabii ki. Evet. Yani oradaki şey oyuncuların tecrübeli oyunculardan birine yapsa biliyor ki şey gelecek yani. O yani ya vurdurmaz oyuncu ya da hemen <gülüyor> cevabını yapıştırır. Ee, o, Pek o, de durum o, hoş olmaz yani o, orada. Osmanlı tokadını patlattı mı da yerde bulabilir kendini ya. Yani. Ama Türkiye'de sıkılan sık kültürü var. Taraftarlar da aynı şekilde sizin dediğiniz gibi vurulan vur derse daha evet. da kötüsü Şimdi, olabilir. Bir de şeye geldi tabii e, böyle bir kirazı var herhalde ya da yorum yapıldı. Galatasaray'ın basketbol ve voleybol şubeleri sorunlu. Sorunlu derken mali açıdan. Çünkü bu şubelerin geliri çok düşük, gideri çok fazla. E, yani dört takım, e, iki voleybol ve iki basketbol takımı e, yılda 50 milyon TL'lik açık veriyorlar aşağı yukarı. Yani bu çok büyük bir rakam. Zaten futboldan dolayı ve diğer borçlardan dolayı sıkıntılı olan bir kulüpte e, yani şey edilebilecek, tamir edilebilecek bir şey değil bu. Harcama kalemi değil. Yani bu şubelerin bütçelerini kısmak istiyorlar ya da daha denk hale getirmek istiyorlar. Aslında yani biraz girelerin arttırıp biraz giderlerin kısılması lazım. birbirine yaklaşması lazım nakamların. Ve belli ki hani bir küçülmeye gidilecek. Aslında onun içinde bir çeşitli işte belli ki bahaneler aranıyor. Bunlardan biri de olabilir. Evet. Yani ee, ben bu arada bir de şey yapayım hep. Ali Naci küçük imzasını taşıyor baba. Tamamen bir e, kapsül içinde bütün olayı vermiş Mikrokozmos. Yani Galatasaray'ın Hukukçu Başkanı Profesör Doktor Duygun Suat şu ana kadar sessizliğini korurken Başkan Yardımcısı Abdurrahim Albayrak sonuna kadar arkasındayım dedi. Ve üçüncü ve nihai dar, darbe veriyorum cümleyi. Bu arada atamana 140 bin avro ödeme yapıldı. İşte mesele budur. Ee, o da zaten bütün bu basketbol takımdaki huzursuzluğun ana sebebi e, yani geçen hafta söylediğimiz de bu hafta bu haber göre Ergin Ataman 8 ayda parasını alamıyor. Zaman, hani çok olabilir. Çok olabilir. Alırsın. <gülüyor> <gülüyor> çok olabilecek bir durum değil. Oyuncuların da maaşlarını gecikti gecikmeli aldını biliyoruz. İşte bütün bu hani mali dengesizlikten kaynaklan bir huzursuzluk ve sezon başından beri işte dört oyuncu gitti, öbür yenisi geldi, oyuncular antmanı çıkmayız dedi, yönetimle görüştü. Sürekli böyle bir şey dönüyor. Hani sağ açımdan çok kötü değil takım, ama şeyle uğraşıldı yani. Sağ dışı sorunlarla çok zor bir durum. Yani bu durumu. Galatasaray'ın yapması gereken bence belli yani işte bu hafta dün akşam İspanya'da da oynadılar. İşte bilmiyorum bu haftaki lig maçı görüşürsünüz ve teşekkür ederim yollara ayırırsınız. Eğer şey yetmiyorsa da oynadığınızı serbest bırakın hakikaten yani. Evet tokat, ama tok, tokat olmasın ne olur. <gülüyor> yani ben işte sinyali aldım Abdurrahim Alvarak ne derse genelde tersi çıkar. Tamam bunu heyecanla Rendi, be bekliyorum. Brandeliliğe güveniyoruz hop gitti bilmem kime güveniyoruz hop gitti. O şey yani aslında onun anonsu. Bence Medya şey yapıyor. Al bayrağı güveniyoruz diyorsun ya. sen. Ha, ha. Kesin kesin. Çok güveniyoruz kendisine. Çok Peki güveniyoruz. burada bitiriyoruz. Bir de radyo şarkısı çalarak şey çıkaralım bugünü dedik. Evet, çok Dünya teşekkürler. Sekar kutlu olsun. Haftaya görüşmek Gün üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet. Böylece bitirdik bugünü. Çok hareketli ve hoş bir e, sabah oldu değil mi? Evet. Bir 13. Cuma'ya. Evet. Yakışır bir gün oldu açıkçası. Evet oldu. Biz de Mutlu Radyo şarkısıyla bitirmek istiyoruz. Edwin Starr söylüyor. Happy Radio. H-A-P-P-Y. Happy Radio. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. este.